Evet, değerli kardeşlerim, soru kısmına geçtik ve bakıyorum soru var mı diye. Birkaç ekranı büyüttükten sonra inşallah sorularınızı okuyacağım. Sanıyorum ben ekrana daha önce bakmadım. Bayvurtlu Müslim kardeşimiz kayıtları nereden indirebilirim diyor. Musa kardeşimize başvurun. Musa kardeşimiz bu konuda size yardımcı olacaktır. Yine islamvebiz.com sitesinde de konuyla ilgili bir link var. O linkten de o, o linke bir e, köprü verilmiş durumda. O arşive oradan da ulaşabilirsiniz. Evet. E, soru bakıyorum. E, Rıfat kardeşimiz Kabe'nin kıyamete yakın bir zamanda herhalde Habeşli bir köle tarafından yıkılacağına dair hadis-i şerif var mıdır hocam diyor. Bununla ilgili değerli kardeşim şu anda elbette bir malumatımız var. Bu konuyla ilgili bir hadis duyumumuz var. Fakat hadisin sıhhatiyle ilgili bilgim yok. O açıdan bu soruyu bir dahaki haftaya bırakalım. Bu konu konuyla ilgili bir araştırma yaptıktan sonra sizlere yeniden dönüş yaparız inşallahu teala yine Hüseyin bendendir ben de Hüseyin'denim diye bir hadis-i şerif var mıdır? Varsa bu sözü nasıl anlamak gerekir? Evet böyle bir hadis-i şerif var bu hadis-i şerifi nasıl anlamak gerekir? Yani o bendendir ben ondanım dur yani ne demek? Çok açık aslında yani o benim ehli beytimdendir Mü'mindir. Ben de ondanım. Ben de bir mümin olarak onun ehli beytindenim. Onun ailesindenim. Demektir. Zira Hz. Hüseyin aleyhisselam nedir? Hz. Hüseyin radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nedir? Torunudur. Dolayısıyla aralarında bir hem inanç birliği hem de e, aile birliği vardır. Dolayısıyla onu kastetmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mü'min iki defa bir e, mü, e, mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz hadisi ne demektir? Evet. La yulda'ul mu'minu min cuhrin merrateyn diye bir <gülüyor> şerif var. Yani e, bir mü'min bir delikten iki defa ısırılmaz yani şu bu çok açık net bir Müslüman bir hatayı iki defa yapmaz bir yerden zarar geliyorsa zarar gördüğü yere iki defa gitmez bu zarar maddi de olabilir manevi de olabilir Eğer imanınızı deliyen bir yerde bir günah varsa oraya hata en hata düşmüş ise bir daha o yola gitmez o yere gitmez o hataya düşmez. Yine e, maddi planda bir yerde zarar gördüyse, bir insanla alışverişinde zarar gördüyse e, o insanın yalanıyla karşı karşıya geldiyse efendim gidip de o insana tekrar alışveriş yapmaz. E, yani bu ne demektir? Eğer siz bir akrebin deliğine parmağınızı soktunuz, akrebsiz soktu, yani bir daha dönüp de aynı deliğe parmak sokamazsınız veya bir başka yerde bir başka delik gördünüz orada parmak sokuyun Manasız bir şekilde e, bu hadis bunu anlatıyor. Yani bu bir kinaye tabi. Buradan demek istediği şey mümin zarar gör, göreceği yere e, efendim gitmez manasında. Bir defa zarar gördüğü, bir defa yanlış yaptığı yere ikinci defa bile bile yaklaşmaz manasında bir hadis-i şerif. Hacamat, kan aldırmak sünnet midir? Sünnet ise belli bir zamanı var mıdır? Hacamat orucu ve abdesti bozar mı? Hacamat, kan aldırmak yani vücuttan e, pis kanı bazı bölgelerden almak, aldırmak manasına gelmekte. E, bu e, hacamat e, olayı bildiğim kadarıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, tarafından da bir defa yapıldığına dair, bir bilgim var ama bunu kesin değil dolayısıyla önceki tarihlerden beri bu usul bir tedavi usulü olarak kullanılmaktadır yani vücudun bazı bölgelerinden kan çektirmek aracılığıyla bu durum yapılmaktadır bunu da şimdi mesela sülükler var sülüklerin de yapmış olduğu şey hacamattır aslında oradaki pis kanı artık emmektedirler bu şu anda e, birçok ülkede e, alternatif bir tıp olarak, tedavi usulü olarak kullanılmaktadır. Hacamat olayı da e, İslam'dan önce var olduğu gibi, İslam'dan sonra da e, olmaya devam etmiştir. E, ama bu e, dinle alakalı bir olay değildir. Dinle alakalı bir olay değildir. Yani e, hacamat yaptırmak sünnettir. Demek doğru olmaz. Neden? Çünkü dinle alakalı bir olay değildir. Bu bir tedavi usulüdür. Tıbbi bir olaydır. Tıbbi, tıbbi bir yaklaşımdır. Yani Allah'ın emri, peygamberin emri değildir. Dinle ilgili bir olay değildir. Bunu yaptırdığınız zaman imanız artmaz. Bunu yaptırdığınız zaman işte Allah'ın veya Resulünün bir emrini yerine getirmiş olmazsınız. Bu tamamen örfiyi tıpta örfeyi bir e, gelenek haline gelmiş e, örfeyi bir tedavi usulüdür. Yani bunu bundan daha yüksek makama görmek, makamda görmek yanlış olur. Dinle alakası yok. Sadece bir tedavi usulüdür. Bu şekilde bilmek lazım. Evet. Namazda mürşidi düşünmenin akı zararı var mı? diye soruldu diyor talep kardeşimiz. Namazda mürşidi düşünmenin akı diye zararı var mı diye soruldu. Bu konu gerçekten daha önce de konuya temas etmiştik. Bugün de bakalım, biraz temas edelim. Kısa ve net cevap verelim. Değerli kardeşlerim, bir kişinin namazda Allah'ı düşünmesi lazım. Namazda mümin Allah'ı düşünür. Ona saygı ve ihtiram gösterir. Okudukları vesilesiyle Allah'a yaklaşmaya çalışır, rüküsünde, secdesinde Allah'a yakın olmaya çalışır. Ve namaz Allah'a duyulan bir saygı duruşudur. Bir saygı ifadesidir, bir sevgi ifadesidir, bir boyun bükmedir, bir itaattır, kulluğun en önemli simgesidir, kul olmanın beden e, diridir. Dolayısıyla e, namazda eğer bir başkası düşünülmüş olursa bu Direkt olarak bu saygı duruşu o başkasına yapılmıştır. Yani eğer bir kişi e, derviş namazında mürşidini düşünüyorsa, bu saygı duruşu müşşidine yönelmiştir. Yani mürşidine karşı müşşidine namaz kılmıştır. Yani namaz diye bildiğimiz olduğumuz o saygı duruşunu, namaz diye olduğumuz o e, ruku eğilşini. Secdeye varma, e, daki o zilleti, zillettir tabi biz, biz zelil olduğumuzu Allah'a karşı secdeye, rukiye giderek gösteriyoruz. Ya Rabbi biz zeliliz. Ya. ya Rabbi biz zeliliz. Ya Rabbi biz kulunuz. Ya Rabbi biz makamımızı, mevkiimizi biliyoruz. Sen bizi yarattın ya Rabbi. Sen bizi yaratan Rabbimizsin. Senin yanında bizim hiçbir değerimiz yok sen var oldun dedin var olduk yok oldu desen yok oluruz Ya biz, yani biz bir hiçiz sen olmazsan sen bizi yaratmamış olsaydın biz bir hiçtik dolayısıyla biz kadrimizi biliyoruz bizim kıymetimiz yok ancak sana yakın olursak sana teşekkür edersek ancak e, ruku ile secde ile senin kadrini e, bilirsek hamdü senayla övgülerle e, sana yaklaşırsak o zaman sen bize kıymet değer verirsin. O zaman biz biraz biraz senin makamında, senin indinde bir kıymet arz eden mahluklar haline geliriz. Aksi takdirde seni bilmeyen, seni anmayan, seni hatırlamayan, senin karşında kıyama durmayan, senin karşında ruku arzı aynı zamanda secdeye giderek kul olduğunu hem kalbi dil ile hem normal dil ile hem de beden diliyle ispat etmeyen her insan, Allah katında değeri, kıymeti olamayacak olan insandır. Çünkü kıyamda durmak, rukiye gitmek, secdeye gitmek, bir kıymete değer olmak için, kıymetli olabilmek için, Allah katında değer sahibi olabilmek için, onun rızasına, sevgisine mazhar olabilmek için bir gayrettir. Namaz budur. Namaz Allah'a bağlı olduğumuzu gösteren en önemli bir nişanidir, bir işarettir, bir ameliyedir, bedenle, kalple yapılan bir mübarek eylemdir. Bu eylemde kişi maksadına uygun olarak Rabbine yaklaşma maksadı, onun sevgisine mazhar olma maksadına, gayesine, hedefine uygun olarak Rabbini düşünmek zorundadır. Hem Allah'a namaz kıl hem de Allah'a kılmış olduğun namazda yani hem Allah'ın huzurunda kıyamda saygı dur. Rüküde olduğunu göster. Secdede daha zelli olduğunu göster. Allah'ın huzurunda eğil. Hem de bu durumu bir şehri düşünerek yap. Bu saçma bir şey. Eğer bir insan maksadına uygun olmak suretiyle namazında Allah'ı düşünmeyip de namazında şeyhini düşünürse bu ameliye bu ibadet bu namaz ibadetini direkt olarak şeyhine kılmıştır. Şeyhi onun putu olmuştur. Puta tapmıştır. En büyük şirki yapmıştır. Küfre düşmüştür. Açık ve net olarak söylüyorum. Küfre düşmüştür. Çünkü namaz saygıdır, sevgidir, yakınlaşma arzusudur, bağlılık arzusudur, sığınma arzusudur, yardım isteme arzusudur, korunma dileği, temennisi arzusudur. Bütün bu arzuların hepsi kulluğun ifadesidir. Bütün bunların hepsi kul olmanın nişanesidir. En önemli özellikleridir. Bütün bunların hepsi sadece ibadete layık olan Allah'a hasredilmesi gereken önemli kalbi, bedeni, ruhi, akli ibadetlerdir. Eğer biz bunu Allah'a değil de bir kula tevcih edersek, yönlendirirsek Allah'ın yerine o kulu koymuş oluruz ve dolayısıyla kılmış olduğumuz namaz o kuladır. Ve onu biz put edinmişizdir. Ha menat, lat, uzza gibi putlara taptın, Ha namaz kılarak şeyhini düşündün. Hiçbir farkı yoktur. Hiçbir farkı yoktur. Hiçbir farkı yoktur. Yani hem Rabbini isteyeceksin ama kılmış olduğun namazda Rabbin bile aklına gelmeyecek. Kim aklına gelecek? Şeyhin aklına gelecek. O zaman sen Rab olarak onu biliyorsun demektir. O zaman sen rukunu, secdeni, kıyamını o insan için yapıyorsun demektir. Hem Allah için yapıyorum diyeceksin, hem de onu yaparken de bir başkasını düşüneceksin. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Akıl ilkelerine, mantık ilkelerine aykırı bir durumdur bu. Eğer hem Rabbimi istiyorum hem de e, ben namazda şeyhimi düşünüyorum diyorsan bu, bu takdirde o zaman senin aklında bir dengesizlik var demektir. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hem şeyhini düşüneceksin namazda, namazda hem de diyeceksin ki, ya Rabbi ben senin için kıldım. Aslında niyetim seni düşünmekti. Yani Allah'a düşünmek istiyorsan, onun karşısında saygı duruşunda bulunmak istiyorsan, onun rüküye giderek zell olduğunu, secdeye giderek daha zelli olduğunu, kul olduğunu hatırlamak, ve göstermek ve orada Allah'tan yardım dilemek istiyorsan bunu böyle yapacaksın. Allah'ı düşünerek yapacaksın tabii ki yani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceksin mesela. Hamd, alemlerin Rabbine aittir, ona yapılması gerekir diyeceksin. Ama burada düşün, düşünürken de alemlerin Rabbi olan Allah'ı değil de o şehri düşüneceksin. Yani adeta diyeceksin ki, hamd benim şeyhime aittir. Lisan-ı haliyle bunu demek durumundasın. Çok açık ve net bir delikanlı vardı 17 yaşlarında yıllar önce Hollanda'dan bir gün böyle konuşuyoruz internet aracılığıyla bana dedi ki ben namazımda şeyhimi düşünüyorum. Dedim şirktir düşünme namazda Allah'ı düşüneceksin. Gitmiş şeyhine söylemiş. Şey demiş ki o adam yaramaz sen konuşma efendim adam tekrar bu delikanlı benimle yazıştı dedi ki şeyhim bana böyle söyledi bundan sonra seninle konuşmayacağım sen bana yanlış şeyler söylüyorsun ve son olarak sana şunu söyleyeyim ki ben şeyhimi düşündüğüm zaman çok namazımdan şuur alıyorum lezzet alıyorum hoşu buluyorum ama Allah'ı düşündüğüm zaman bunların hiçbiri olmuyor hem sonra ben kimim ki ben kılarsam Allah benden kabul etmez ama şeyhime kılarsam şeyhim şeyhimden kabul eder ben şeyime kılarım, şeyimi de Allah'a götürür. Böyle bir kandırmaca uydurmuşlar. Ee, ve bu şekilde haşa gidiyorlar. Kendisine izah etmeme rağmen beni dinlemedi. Ve dedi, evet dedi, ben onu şeyimi düşündüğün zaman çok büyük bir lezzet alıyorum. Bu da şeytanın bu amelini, bu şirki ifade, durumunu kendisine e, süslemesinden başka bir şey değil. Şeytan öyle zerk etmiş ki vesvesesini bunların kalplerine, bu insanlar bu şeytanın vesvesesini, şirke davetini bir hayır kapısı olarak görme durumuna düşmüşlerdir. Allah korusun. Sanıyorum yeterli. Aklı olan her insan böyle bir şeyin yanlış olduğunu anlayabilir. Anlayabilir. Yani ...çok acı mantıksızlıklar var... ...yani bugün... E, ...akademik olarak belli kariyerler edinmiş... ...insanlar bile... ...çok mantıksız şeylere inan, inanabiliyorlar... ...bu mesela astroloji... ...yani bir hoca bunu söylese... E, ...derlerdi ki hurafe... ...ama bugün bir astrolog namaz yok... ...niyaz yok, din yok, namus yok... ...bir kadın efendim... E, ...açmış her tarafını... ...göğüslerini şunları bunları aç affedersiniz... ...açmış oraya... ...astrolog olarak gelmiş konuşuyor... Ondan sonra da bir e, akademik merkezden bir profesör dinliyor. Ağzı açık dinliyor. Hayran bir şekilde dinliyor. Aynı şeyi bir hoca kürsüde söylemiş olsa diyecek ki vay hurafeci hoca dakika hoca insanları çağırdığı şeye bak. Bu demeli aslı mı bundan aslı olmaz diyecek. Aynı şeyi böyle modern kıyafetli bir bayan söylediği zaman o hayranlık duyuyor. Doğrudur diyor falan. Bunlar e, gerçekten de hepimizin mülahaza edebileceği şeyler, görebileceği şeyler. Yani, akıl var, mantık var yani. Ya bugün Hindistan'a baktığınız zaman, insanlar, efendim, erkeklik organına, kadınlık organına tapıyorlar, fareye tapıyorlar, ögüze tapıyorlar, ineğe tapıyorlar. Yani birçok şey. Ama yine baktığınız zaman da, e, yani, dünyada, bilgisayar e, yazılımları alanında, en ileri ülke, yani Hindistan. Ama bakıyorsunuz aynı insanların böyle sabık, sapık güneşleri var. Bir tuhaf yani bunlara da bir gelenek, görenek şemsiyesi altında bir kamuflajı altında işte insanın ırkına, milliyetine örfüne, annesine, geleneklerine bağlı kalmak adına böyle bir şeyi onlara yutturuyorlar. O insanlar da geleneğimiz, göreneğimiz diye bağlı kalıyor. Halbuki akıl işi değil Akıl kârı değil, mantık kârı değil. O yüzden insanları mesela e, şimdi yeni Türk lirasının amblemi var değil mi? Şimdi soruyorlar, diyorlar ki efendim, bu amblem nasıl? Nasıl buldun? Vallahi kötü buldum diyor. E sen olsa ne yapardın? Bilmiyorum diyor. Niye kötü buldun? Onu da bilmiyorum. E niye bilmiyorsun? Yani bu eleştiri neye göre yaptın? Şimdi bakıyorsunuz internette efendim Hatch'ın e, bilmem bir şey görüntüsü şu bazı insanlar böyle komplotörlerle yaklaşıyor olaya. Ee, ben de bir tanesine cevap verdim. Eğer anneni kucaklamak için kollarını açtığın zaman sen de bir haç şeklini alıyorsun. O zaman Hristiyanlaştın mı? Yani bu kadar böyle hani sevmedi, sevmiyorsun diye iftira atmaya gerek yok. Alt tarafı bir e, logodur, bir simgedir. Yani... Bunu altında yok Hristiyanlaşmak var, yok efendim şudur, yok budur demeye ne gerek var? Hem sonra bir şey diyorsan arkasında dur. Eğer sen bunu kötü olarak biliyorsan o zaman bunun mantıksal temelinde e, barındırman lazım ve söylemen lazım. Ama hem beğenmedim hem de niye beğenmedin sorusuna cevap veremeyeceksin. Hem iyi değil diyeceksin hem de iyisi nasıl olur sorusuna cevap veremeyeceksin. Bütün bunlar çelişkidir. O yüzden bütün bunlarda şunu ortaya e, çıkarmaya çalışıyorum. İnsanlarımız eğitim seviyeleri ne olursa olsun, insanlarımız aklıyla düşünmüyor. Özgür düşünmüyorlar. Kendi liderlerine göre düşünüyorlar. Liderleri ak dese ak diyecekler. Ak'a kara dese kara diyecekler. Düşünmek yok. Öyle bir bağlantı var. Yani siyaset alanında, parti alanında bu böyle. E, cemaatler alanında da böyle. Cemaatler alındı da böyle. Adam bağlanmış bir cemaate. Hadi bakalım o cemaat diyor ki mesela kardeşim İslam'da örtü teferruattır. Hadi bakalım bunu kabul ediyor mesela hemen birden düşünmeden. Mesela efendim e, Hallacı Mansur diyor ki enel hak. Ben hakkım. Ben ilahım. Ha, haşa. E, onun cemaati diyor ki ne kadar güzel söyledi. Ya bir düşün. Böyle bir şey olabilir mi? Ya, çok mantıksızlıklar var. Yani insanlar allah Teala, yani bir veriye göre kesin olarak bilmiyorum ama 140 yerde Kur'an-ı Kerim'de akletmez misiniz diyor. Aklınızı çalıştırın. Size vermiş olduğum aklı çalıştırın, çalıştırın, çalıştırın. Eğer insan kendisine verilen olan aklı çalıştırmaz ise, yani bir yemek değirmeninden farkı kalmaz. Ağzından atar, altından efendim boşaltır, böyle bir yemek değirmeni gibi... Bir efendim örüntüci makina gibi çalışır gider, akıl yok, beyin yok, idrak yok, hayvansal tamamen hayvansal bir yaşam. Ki hayvanlar birçok şey idrak ediyorlar, insanlar idrak edemeden yaşadıkları zaman da hayvandan daha sapık oluyorlar, daha düşüncesiz oluyorlar. O yüzden düşünmek lazım, akletmek lazım, objektif olmak lazım, verileri İyi tanımak lazım. İyi bir çıkarım yapmak için sağlam bilgilere sahip olmak lazım. Efendim biraz önce söylemiş olduğum gibi insanlar şeyhlerine görünmeyen kablolar ile beyinlerini bağladıysa o insana hayır çıkmaz. O insanlar onlar ne derse aynısını söyler. Hatta işte var ya bugün söylüyorlar. Zamanın müşrikleri söylüyor. Zamanın müşrikleri söylüyor. Ne diyorlar? Efendim? ete büründüm, Mahmut diye göründüm. Ya sen bunu nasıl kabul edebilirsin? Allah ete bürünecek, Mahmut diye görünecek. Ve binlerce insan, yüz binlerce insan bu sözü makul görecek. İnsan bir tane efendim aklı evvel, aklı muakhar evvel değil, muakhar aklı, geri kafalı, geri zekalı çalıyor, efendim şeytanın oyuncu olmuş bir insan. Böyle saçma bir sözü söylüyor. Ardından yüz binlerce insan bu sözü tasdik ediyorsa inanın yüz binlerce insan bu sözüyle birlikte ayağa kaymıştır. Ve dinden çıkmıştır. Küfre girmiştir. Şirk, şirke girmiştir yüzde yüz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne demek? Niye akletmiyor bu insanlar? Ey cenneti isteyenler, teheçhü namazı kılanlar, oruç tutanlar, hacca gidenler, Umreye gidenler, efendim, Allah, Allah için sadaka verenler, cenneti isteyenler, aha böyle saçma sapan şeylere inanarak cenneti avucunuzdan kaçırmayın. Cehenneme girersiniz. Aa, bu söze inansanız cehenneme gir. Yani sabaha kadar namaz kıl, akşama kadar oruç tut, bütün malını Allah yolunda ver ama şu söze iman edersen, etekemeye büründüm, Mahmut diye göründüm sözüne iman edersen, kafir oldun. Ne namazından fayda çıkar, ne ibadetten fayda çıkar. Hiçbir şey olmaz. Ve bu sözle beraber cehenneme girersin. Ya bir düşün. Bu sözün altında ne var? Niye mal oluyor bu? Yani bu ne demek biliyor musunuz? Gelin Mahmud'a tapın. Bu Allah'ın yeryüzündeki görüntüsüdür. Ona taparsanız Allah'a tapmış olursunuz. Demektir bu. Ya bunlar... E, birçok insan nasıl ki Mekke müşrikleri zamanında Lata, Menata, Uzza'ya taparken onların dibinde kurbanlar keserken Allah'a iman ettikleri halde onları Allah ile kendi aralarında vesile görür iken ve mâ na'buduhum illâ li-yukhribûna ilallâhi onlara biz ancak bizi Allah'a kestirme yoldan daha iyi bir şekilde yaklaştırsınlar diye efendim onları onları kutsuyoruz. Onların karşısında e, saygı duruşunda bulunuyoruz. Diyen Mekkeliler neyse hangi aymazlık içindeyseler, hangi mantıksızlık, düşüncesizlik içindeyseler bugünün insanları o günün insanlarına göre daha büyük bir aymazlık, daha büyük bir düşüncesizlik, daha büyük bir efendim yanlışlık içerisindeler. O gün o insanlar bunu yaparken efendim, ileri gelenleriyle, yöneticileriyle, amirleriyle, efendim... Fikirde siyasette kültürde e, önde olan insanlarla beraber putlara bu saygı duruşunda duruşunu sergilerken o insanlar ah ne kadar da güzel yapıyoruz ne de güzel yapıyoruz bunu yaptık ya bundan sonra işlerimiz rast girecek ürünümüz bereketlenecek hayatımız daha iyi olacak gibi bir takım olumlu beklentiler içerisine giriyorsalar ve bu ne kadar mantıksızsa bugün aynı şekilde ...bu büyük yanlışlıkları... ...yapıp da... ...bunların doğru olduğunu... ...zannedenler... ...bunu doğru olarak... addedip de... ...arkasından sevinenlerin durumu aynıdır. O gün o insanlar... ...o yanlışların farkına nasıl varmadıysalar... ...bugün de bugünkü insanlar... ...onların yanlışlarından daha büyüğünü... ...yapmalarına rağmen... ...o yanlışın farkına varmıyorlar. Neden? Çünkü pisliğin içerisine düşen bir insan 5-10 dakika sonra o pisliğin kokusuna alışır ve o onun için normal bir koku haline gelir. Ancak mesela bir evde e, doğal gaz kaçağı var ise o insanlar doğal gaz kaçağını anlayamazlar. Niye? Onu çünkü soluyorlar yavaştan yavaştan sindire sindire yavaş yavaş alıyorlar. Ama ee, dışarıdan temiz havayı koklayan bir insan e, içeri geldiğinde aman burada doğal gaz kokuyor kardeşim. Havalandırın her tarafı. Burada bir gaz kaçağı var diyebiliyor. Şimdi o yüzden diyorum ki o cemaatlerin içerisinde büyüyen insanlar o yanlışları anlayamazlar. Fark edemezler. Ancak dışarıdan bazı insanların onlara ellerini uzatması lazım. Ve bunu da onlar yadırgamamalar gerekir. Bunu bir bir şifahi önlem, bir emniyet sübubu olarak görmeleri lazım. O yüzden diyorum, tevhid ehli insanlar, siz toplumun, insanların emniyet sübubusunuz. Gerçekleri dile getirin. Anlatın. Bıkmadan, usanmadan anlatın. Bugün çok büyük bir tehlike içerisindeyiz. Akidevi açıdan baktığımızda, gerçekten çok büyük bir yanılgı içerisindeyiz. Ve bu insanlar, Mekke dönemi müşriklerinin yapmadığı kadar büyük bir hainliği yapıyorlar bugün. Hiçbir müşrik Ebu Cehil dahil. Lat'a Allah demedi. Bu lat Allah'ın yeryüzündeki efendim taşa bürünmüş şeklidir demedi haşa ve kella. Maalesef bugünkü müşrikler bunu diyor. Felanca insan Allah'ın etek kemiğe bürünmüş şeklidir diyor. Ebu, Ebu Cehil Ebu bunu demedi. Lat için, Menat için, Uzza için Allah'ın taşa bölünmüş şeklidir demedi. Sadece dediler ki bunlar ev e, bunlar eskiden yaşamış efendim mübarek insanların görüntüleridir. Bunlar vesilesiyle bizler Allah'a yaklaşıyoruz. E, öyledir. Şimdi sorduğun zaman Allahu Teala ayetlerde söylüyor. Onlara sorsan kim yarattı? Derler ki Allah. Yağmur kim yağdırıyor? Derler ki Allah. Ya, e Bugün baktığınızda, bugünkü müşriklere sorun bakın. Dünyayı kim yönetiyor? Kutuplar. Allah değil. Bakın bakın öyle. Dünyayı kim yönetiyor? Dört tane kutup var. Dünyayı onlar yönetiyor. Seni kim rızıklandırıyor? Beni yine kutuplar rızıklandırıyor. Peki dünyada bir sene içinde olacak olayları kim meydana getiriyor? Kutuplar. Toplantı yapıyorlar. Dört kişi toplantı yapıyorlar, dünyada bir sene içerisinde olacak olan her türlü olayın takdirini yapıyorlar ve onların eliyle bu gündeme geliyor. Bugünkü insanların durumu vallahi de billahi de Mekke mü müşriklerinin durumundan çok daha geri, çok daha kötü bir durumda. Açık ve net. Yani işte o günkü olaylarla bugünkü olayları kıyaslayalım, görelim. Gerçekten durum hayret vericidir, acı verici bir olaydır. Allah hidayet versin. Allah akıllı, akıllı kullanmayı nasip eylesin. Allah herkese Kur'an'a, sünnete dönmeyi nasip eylesin. Yoksa durum çok çirkin, çok vahim. O yüzden insanların tevhid ehline e, şu anda çok büyük bir ihtiyacı var. Ve tevhid ehli bir dakika dahi durmadan çalışmalarına devam etmesi lazım. Tabi benim burada konuştuğum gibi konuşmayacaksınız da. Belki daha üslubu ayarlayarak, daha dosajını ayar, ayarlayarak, daha efendim tedrici bir üslub içerisinde o insanlara rehber olmaya e, gayret sarf etmemiz lazım. Evet, bu sorumuzla ilgili... Ee, bunlar yeterlidir. Yine başka bir soruya bakıyorum. Bazı kimseler, e, Tarife kardeşimizin sorusu, e, tesbihat öncesinde Ayet-el Kürsi'yi okuduktan sonra tesbihe üflüyorlar. Bunun bir anlamı var mıdır? Değerli kardeşlerim, ayet-i kürsüyü okuduktan sonra tesbih'e üflemenin hiçbir anlamı yoktur. Sünnette bunun yeri yoktur. Tesbih denen o efendim plastikten, taştan yapılan veya işte buna benzer malzemelerden yapılan o şey malzemede aslında Peygamberimizin kullandığı bir malzeme değildir. Peygamberimiz parmaklarının bölmeleriyle tesbihatı gerçekleştirmiştir. O kadar. Sünnette yeri bu. Ama tesbih, tesbih kullanmak caiz midir? diye sorarsak. Biz diyoruz ki tesbih kullanmak el bölmelerini sayabilecek kadar kudrete sahip bir insan için bidattır. Ama adam çok ihtiyar. El bölmelerinden anlamıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ondan böyle çektiği zaman anlıyor. Mazereten mazereten ona deriz diyebiliriz ki sen ha bu tesbih kullanabilirsin. Ama Adamın aklı var, fikri var, genç, dinamik, delikanlı. Parmak bölmelerini yaparak sünnete uygunluk arz etmesi mümkün. Bunu yapmıyor, da tesbih çekiyor. Bu yanlış olur. Bu bidat olur. Bunun şeyi, e, cevabı bu, değerli kardeşlerim. E, başka bir soruya bakıyorum. Vitir namazı gece kalkmayıp kılmadığımızda sabahleyin telafisi olur mu? Kulübe. Kardeşimiz soruyor. Değerli kardeşlerim, vitir namazı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kılmış olduğu kıyam namazının hatimesidir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en az gece kalktığındaki vaktini söyleyelim önce, gece yarısından sonra, gecenin üçte eksi geçtikten sonra ki vakit vitir namazı vaktidir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuyup kalktıktan sonra bitir namazını kılmıştır. Bitir namazı öncesinde de e, namaz kılmıştır. Nedir bunlar? Bakınız 3 e, rekat en az olmak üzere kıldığı durumlar olmakla birlikte genel itibariyle 11 rekat kılar idi. 11 rekat kılar idi. Yani baktığınız zaman 10 rekat artı 1 rekat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bitir namazını değişik şekillerde kılmıştır. Yani burada onun teferruatına girmeyelim nasıl kılmıştır. Ama vakit itibariyle gecenin üçtekisi yarısı geçten sonra kılınabilecek bir namazdır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberimize vacip idi o gece namazı. Ama biz ümmetine vacip değil. Peygamberlere vacip. Biz ümmetine vacip değil. He, o zaman niye vacip diyor Efendim Hanefi uleması demiş ki Peygamber hiç terk etmediği için Bu sünneti müekkededir Müekket bir sünnettir Müekket sünnet Vücubiyet derecesinde yakınlık e, Kazanmaktadır Dolayısıyla vaciptir Peki e, cumhura göre vacip Ne demek e, Farz ne demek Cumhura göre vacip Bizim Hanefi mezhebinde anlamış olduğumuz farz demektir. Hanefi mezhebinde va vacip demek farz ile sünnet arasında bir orta yerde ağırlık kazanmış olan bir hükümdür. Terki isim yani günah gerektirir. Bu böyle. Böyle görülmüştür. Ee, hiç terk etmediği için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç e, tavsiye ettiği için, terk etmediği için e, sünnetten daha üst bir seviye çıkartılmıştır. Ki sünnetimi müekked olan e, hükümler Hanifi mezhebine göre vücubiyet arz eder. E, bu da o baptan sayılmak suretiyle vacip olarak görülmüştür. Ama Cumhur ulemaya göre fitir namazı peygamberler dışında Müslümanlar için sünnettir. Yani bitir namazını kılmayan günahkar olmaz. Cumhur'a göre böyle. E, vaktini de söylemiş olduk. Telafisi sabahleyin olmaz. Yani şimdi telafisi sabahleyin. E, kılarsın sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra e, diyelim ki namaz kıldın. O zaman bitir kılamazsın orada. Ne yapacaksın? İki iki kılacaksın. Veya dört dört de kılabilirsin. Ee, bu takdirde bu vitir olmaz. Vitir demek tek namaz demek. Yani tek sonu tek rekat olacak. Nedir bunu mesela tek nasıl olur? Efendim Bir olur, üç olur, ha? beş olur, yedi olur. Yani sonu tek olacak. Ee, sabah namazı güneş doğduktan sonra kılacak olmuş olduğun namazlarda e, tabii nedir? duha namazı vardır. Bunlar, bunlar da sünnettir. Orada yani ben gece kılmadığım vitri kılayım manasında bir düşünce içerisinde olursan ee, o gece kılmış olduğun namazın etkisinde, ecrinde bir namaz olmaz. Çünkü gece uykundan olup da kalkmış olduğun namaz ayrı bir zorluğu vardır. O, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, devamlı kılmış olduğu namaz, e, işte o vitri namazı, o gece kıyam namazı, teheccüd namazı, e, o namazdır. Onun ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir ecri vardır. Çünkü zorluğu farklıdır. E, ve aynı zamanda da e, gece e, namazı Kur'an-ı Kerim'de de e, övülmektedir. Gece Kur'an-ı Kerim okumak ölmektedir. O ayrı bir özelliği var. Dolayısıyla sabahleyin kılacak olduğu namazla gece kılacak olduğunun e, namaz arasında, ecir bakımında mutlaka bir fark vardır. Evet. Yani e, bu kardeşimin sorusu e, Hanefi mezhebine göre ise e, Hanefi mezhebinde bile eğer vitri namazını kılmadıysan onun ee, şeyi kazası olmaz. Kazası olmaz. Yani kazası olmadığı zaman da anla ki, bu farz bir namaz değildir. Evet. Abdol takım kardeşimiz ee, diyor ki hocam sülük kan emerek değil kan em esnada kendi vücudundaki enzimi insan vücuduna salgılayarak fayda verir diyor. Doktorlar öyle söylüyor. O, tabii ee, onlar kan emerek şişiyorlar aslında. O Öyle bir şey de var. Kan emdiklerini ben de öyle duymuştum. Neyse. E, o konuya e, bakabiliriz. Gavs tasavvufta e, büyük rütbelerden birisidir. Daima dünyada Gavs bulunur. Bu ne anlama gelmektedir? Değerli kardeşlerim. E, gavs aslında parantez demek. El gavs ne demek? Parantez demek. Yani aslında parantezde bir şeyi ne yapıyor? Hudutlarını belirliyorsunuz, sınırlarını çiziyorsunuz. Buradan kıs, esasen korumak manasındadır. Yani bunlar dünyayı korur veya sevdiklerini korur veya kendi müritlerini korurlar manasında. Koruyan insanlar manasında. Kavs zaman koruyucu manasında düşünülmek lazım. Dolayısıyla Müslümanlar için yegane koruyucu Allah'tır. Yani e, bu insanlara gavus demek, efendim, e, koruyucu manasında gavuz demek şirk olur. O yüzden bu terim e, bizim dini literatürümüzde yeri yoktur. Ancak sonradan çıkan işte tasavvuf literatüründe yeri var ki, onu da, yani zaten biliyorsunuz, eğer ayetlerle, hadislerle bağdaştırılamazsa bir ölçü nereden gelirse gelsin, reddedilecektir. Daima dünyada kaos bulunur. Bu ne anlama gelmektedir? Dünyada kaos bulunmaz. Böyle bir şey de yoktur. Ee, dünyada kaos bulunur, e, yani koruyucu bulunur manasında söyleniyor bu. Bunlar tamamen şirki bir takım düşüncelerdir. Ee, Rıfat kardeşimiz, hocam hediyeleşmenin hükmü nedir? Hediyeleşmek sünnettir değerli kardeşlerim. Peygamberimiz hediyeleşmeye davet etmiştir. Hediye işimi yaparken de tabii Kur'an öğrendiğiniz bir kişiye hediye vermeyin. Dini bilgiler öğrendiğiniz kişiye hediye vermeyin. O, o takdirde çünkü onlar yapmış olduğu bu amele e, bir dünyalık girme olasılığı ortaya çıkar ki bu amelin e, ihlasının bozulma durumu söz konusu olur. Dolayısıyla o kardeşlerimizi, hocalarımızı yani fitneyle baş başa bırakmamak için onlara Kur'an öğrettiği için hediye vermeyelim. Ama başka bir şey için verilebilir. Yani sevdiğiniz için verebilirsiniz. Ama Kur'an öğretti bana. Dini ilimler öğretti. Fıkıh öğretti. Tefsir öğretti. Ben de gideyim hediye alayım. Bu dinimizde e, caiz görülmemiştir. E, yine İrfat kardeşimiz yılan derisi ticareti yapmak caiz midir? E, yılan derisi ticareti yapmak caiz midir? E, Değerli kardeşlerim yılanın derisini kullanmak Elbette caizdir. Dolayısıyla ticaretini yapmakta caizdir. Ee, Abdülmuntakim kardeşimiz, secde ve tahiyyatta, Türkçe dua etmekte beis e, farz namazlarında var mıdır? diyor ve zikir. Ee, değerli kardeşim, tercih edilen görüşe göre e, bir Müslüman bir e, nafile namazlarında namazda duanın olduğu bölgelerde ki nedir? E, duanın olduğu bölgeler ruku secde, tahiyyat e, özellikle secdede kendi dilinde dua yapabilir. E, bu tabi dünyevi bir mesele içermeden nedir? Sadece Allah'a yakarış manasında bir yakarış, bir dua, Allah'tan bir istek, bir talep elbette yapabilir. Farz namazlarda olur mu? Bazı alimler farz namazların rüküsünde, secdesinde, kendi, insanın kendi dilinde dua yapabileceğini söylemiş olsa da ülemanın birçoğu bunu sünnet namazlarda daha uygun, yapılmasını daha uygun görüyorlar. Farz namazlarda e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle iktifa etmek doğru olacaktır diyorlar. Ve sünnette var olan gelen zikirlerle veya okunacak olan ayet e, Fatiha suresi gibi ayetlerle iktifa etmenin gerekli olduğunu söyleyen alimler de var. Sonuç olarak e, şunu söylemek gerekir. Farz namazlarda ee, bu Türkçe veya başka bir dilde yapılacak olan bir zikirden kaçınırsak daha e, namazın gelişine Peygamberimiz tarafından kılınışına uygun bir e, tavır gerçekleştirmiş oluruz. Dolayısıyla e, secde dua edeceksek, bunun tadını varmak istiyorsak bunu nafile namazlarımızda yapalım derim. Her ne kadar bazı alimler farz namazda bile olabilir demiş olsalar da, evet. Allah en doğrusunu bilir değerli kardeşlerim. Rifat kardeşimiz İslam şeriatının bulunduğu yerde yaşayıp da faiz alan veya veren için hat cezası uygulanır mı? İslam şeriatının bulunduğu yerde yaşayıp da faiz alan veya veren için veren için hat cizası uygulanır mı şimdi bu cezalar <gülüyor> e, fertlerin yapabileceği bir şey değil e, devletlerin yapabileceği bir şey herkes önüne gelen ben işte had cizası uygulayacağım diyemez bu bir anarşi, bir kargaşa oluşturur Dolayısıyla devletler bunu uygular devletler e, hat cizazlarını Uygularsa uygular, uygulamaz ise biz kendi aklımıza göre hadi hatta uygulayalım diyemeyiz. Ancak şöyle olabilir. Ee, mesela bir devlet içerisinde bir Müslüman grubu, Amerika'da mesela diyelim ki Müslüman bir eyalet, bir il oluşur. Bunlar derler ki bizi kendi iç işlerimizde hür bırakın, biz dinimizin emirlerine göre yaşamak istiyoruz derler. Ve onlar e, eğer canları tehlikeye girmeyecekse e, bir üst makamdan e, yetki aldıysalar, izin aldıysalar, e, çok canları tehlikeye girmeyecekse diyorum. Buradan kastım bu. Kendi bölgelerinde İslam'ın emirlerini ceza, hat cezası dahil İslam'ın emirlerini uygulayabilirler. Ama... E, bunun haricinde herkes, her cemaat, her üç kişi, dört kişi hadi bakalım bu adam şunu yaptı, mahkeme kuralım, cezasını verelim, uygulayalım, adamın kellesini götürelim gibi bir anarşiye, bir kargaşaya düşünmemesi lazım. Eğer devlet yoksa fert, fertler bunu uygulamakla yükümlü değil zaten. O yüzden Müslümanlar bu hataları yapmamaya çalışır. Yapanlar olursa onun cezasını fert planında bizler vermeye kalkmayalım. Kalkarsak anarşi oluşur. Bunu da böyle bilelim. Bu cezaları devletler uygular. Veya devlet niteliği kazanmış on onotom bir yönetim varsa, özel bir, özel bir yönetim varsa onlar uygulayabilir. Talebe kardeşimiz, evlilik niyetiyle biriktirdiğim 7 milyar param var. Arkadaşlar bana evlenebilmem için kız bakıyorlar. Her an bulup her an bir evlilik olabilir. Bu nedenle Hac zamanı geldiğinde bu para ile hacca gitmem gerekiyor. Ee, şimdi soruyu anlayamadım. Soruyu anlayamadım ama herhalde şunu kastediyor bu parayla hacca gitmem gerekir mi? Yani üzerime haç farz mı? diye bir soru tevcih edilmiş oluyor. Değerli kardeşlerim, eğer bir insan evlenmek için bir yere para ayırdıysa e, hacca mı gitmem gerekiyor? diye sor. Evet. E, cevap, bir insan evlenmek için veya Asli ihtiyaçlarından bir tanesini karşılamak için bir tarafa para, para koyduysa ve kısa bir zaman içerisinde bulduğu takdirde imkan dahilinde en kısa zamanda o ihtiyacını o parayla giderecek ise bu durumda ve o istediği şey de havayici asliyedense ise havayici asliyeden yani asli ihtiyaçlardansa ne gibi ev gibi, binek gibi e, evlilik gibi evlilik gibi bunlar için bir tane para koyduysa en kısa zamanda bu işlemleri yapacaksa e, bu insanın e, hacca gitmesi o parayla hacca gitmesi gerekmez Çünkü e, hacdan önce bazı bu ihtiyaçları havacı Asiye'den olan bu ihtiyaçları var bu ihtiyaçlarını gidermesi lazım ama kendisi kendisini de kandırmaması lazım yani ben parayı koydum. Evlilik niyetim var. 5 sene sonra mı evlenirim? 10 sene sonra mı evlenirim? Yani Allah bilir gibi bir gevşeklik, bir aymazlık içinde olmamalı, olmamak lazım. Yani evlenmek niyetin varsa kardeşim en kısa zamanda evleneceksin. O parayı ayırdıysan onu gerçekleştireceksin. Kendi kendini kandırmayacaksın. En kısa zamanda evleneceksin. E, bu ihtiyacını gidereceksin. Ha, hem havacı Asya'dan Asliye, diyeceksin hem de. O parayı kenara koyacaksın, evlenmeyeceksin, erteleyeceksin, kız beğenmeyeceksin, bilmem şu bu. Bunlar da işi safsaklamak olur. O takdirde de eğer böyle bir durum varsa onun üzerine aynı zamanda safsakladığı için e, parası da var, eğer gitme imkanı da varsa, yol emniyeti de varsa, sağlığı da varsa hac etmek üzerine farz olur. Onu da söyleyelim. Ama ciddi ise, en kısa zamanda evlenecekse, o parayı onun için ayırdıysa e, hac ibadetini erteleyebilir. Daha sonra yapmak üzere havacı asiyesini giderebilir. Günümüzde açıkça e, soru günümüzde açıkça dini inkar ederek yaşayan ve dinimize saldıran kişiler öldüklerinde cenaze namazı kılmıyor. Bu caiz midir? E, bunu mecburen yapan imamın durumu nedir? Kıldırmasa daha doğru olmaz mı diye sormuş talebe kardeşimiz şimdi ee, dine saldıran açıkça hayatını, parasını, malını, mülkünü dine düşmanlığa addeden, ayıran has kılan bir insan öldükten sonra zaten onun namazı kılınmaz çünkü dine düşman olan bir insan zaten Müslüman değildir o namazda kılınmaz bir imam mecburen o namazını kılıyorsa Bakın Eğer fitne Eğer kılmadığı takdirde o bölgede Çok büyük bir fitne oluşacak ise Kılabilir Yani nasıl kılabilir Nasıl kılabilir ee, Çünkü o insanlar Etrafındaki insanlar bunu Müslüman olarak Biliyorlar Bu imam bunu kılmadığı zaman büyük bir fitne oluşacak ee, Büyük bir kargaşa oluşacak Cemaatin imama karşı Güveni kalmayacak daha önce imam cemaatle birlikte e, bütün hayır faaliyetlerini yapabilirken e, bu hareketinden dolayı güveni sarsılmış olacak ve imam hareket e, davet çalışmalarına katılamayacak insanlar tarafından reddedilecek sözü kabul edilmeyecek ve büyük bir fitne oluşacak. bu takdirde bu takdirde e, orada imam bir başkası bir hastalık e, e, bahane edip veya bir rapor alıp bir şey yapabiliyorsa yapsın, kılmaz, kılmasın. Ama imkanı yok. Büyük bir fitne olacak Efendim, bu adam her ne kadar e, dine karşı bazı söylemleri olduysa da zaman zaman Müslüman olduğunu da söylüyor, zaman zaman camide de görülüyor idi. Müslüman selam veriyorlar, selam alıyorlar, Müslüman olarak kabul ediliyor, i̇şte hata yaptığı ortadaysa da hatasından zaman zaman dönüyor, geri dönüyor gibi görüntüler var ise, bunları da bir mazeret olarak görerek ve son nefesinden önce pişmanlık duyduğu da düşünülerek böyle bir iyimserlikle namazı kılınabilir daha doğrusu. Evet, e, talebe kardeşimiz namazın peşine yapılan tokalaşmanın bidat olduğunu duydum. Doğru mudur? Değerli kardeşlerim, namazın peşinden takabbelallah, Allah, Allah kabul etsin diye tokalaşma yapmak, e, tabii ki peygamberimizin ve sahabenin yapmadığı bir şey. Ama tabii ki e, bunu bir sünnet olarak görmeden namazdan sonra dışarıya çıktın, abini gördün, eşi babanı gördün efendim amcanı gördün veya komşunu gördün veya bir tanıdığını gördün. Selamünaleyküm Aleyküm nasılsın kardeşim? Allah ibadetini de kabul etsin. Ne var mı yok? falan gibi bir konuşma geçmesinde herhangi bir mazur, mahzur yok. Tokulaşmakta bir mahzur yok. Ama bunu dinin gereği algılamasıyla yapmak doğru değil. Bu Sünnette bu var. Bunu yapmak lazım. Yoksa yapmasak eksik olur. Mantığıyla bunu yapmak doğru değil. İnsani tamamen bir başka evden çıktığında evinden çıktığında, pazardan çıktığında pazara girdiğinde, bir caddeye sokağa, mahalleye girdiğinde bir insana karşılaştığında nasıl hal hatır soruyorsan, tokalaşıyorsan camiden de çıktın, bir eş dostunu gördün, tokalaştın. Bunda hiçbir mahsur yok. Ve bunu tokalaştığın e, tokalaştın hal hatır sordun Allah ibadetlerimizi kabul eylesin diye bir dua da ettin. E, bunda da bir mahsur yok. Ama bunu e, selleştirmek, efendim, mutlaka işte namazdan sonra takabberallah, Allah kabul etsin demek gerekiyor, sünette de bu var gibi bir düşünceyle söylemek bidat olur. Ama tamamen insani bir şekilde doğaçlama, doğa, doğal olarak böyle bir şey yaparsan, arada yapıp arada terk edersen, bundan işin mahsur yok. Evet, takım kardeşimiz Mihribelli adamın ateistliği, kafirliği, kendi diliyle ayuka çıkmış bir adamın dahi cemaatle namazı kılındı diyor. Böyle bir açıklama var. Ee, evet. E, ölüm esnasına tövbe ettimlerden bilelim. Bu gerçekli adamın namazını kılıp e, adama eza ettiler diyor. E, şimdi, evet. Yani biraz önceki konuşmalarımız bu konuda e, yeterli açıklığa sahip. Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi insan zaman zaman hani e, hadis-i şerifte diyor ya mümin olarak sabahlayacak kâfir olarak akşamlayacak öyle bir zaman. Şimdi böyle bir fitne zamanında yani o zaman yaşıyoruz aslında biz şu anda. Demek ki nedir bu? Yani mümin olarak sabahlıyor bir insan ama kâfir olarak akşamlayabiliyor. Sabah olduğunda tekrar İslam'a girebiliyor. Nasıl? Yani o kadar fitne var ki imanı gel git oluyor. Yani bu yani böyle bir durumda e, bilemezsiniz yani. Şimdi bu adam kafir aşamasında mı? Yoksa yani bir söz söyler. Akşamleyin eyvah yanlış ettim Allah'ım beni der, Haberin olmaz. E, yattığı yerden e, bunu ben hata ettim, tövbe ettim Allah'ım diyebilir. Hatasından vazgeçer. Allah da onu affeder. O ayrı bir mesele. Ama dediğim gibi e, hayatı boyunca Dine karşı olduğunu ispat eden bir insan da yani öldüğünde hadi bakalım bunun namazını kılalım e, ve buna dua edelim demek de olmaz. Yani e, böyle bir namazın ona da faydası olmaz zaten. Müslümanlar da Müslüman toplumda ölen herkes için böyle bir namazı böyle bir töreni gerçekleştiriyorlar yapılmadığı takdirde yani mesela bir cemaat diyelim ki bu adam biz namazını kılmayız diye komple isyan etti e ne yapacak olan başka bir camiye götürecek orada isyan yani e, etti e, büyük bir kargaşa ortaya çıkabilir ama bu kargaşa hayırla netice neticelenecekse gerçekten de iyi de olur e, yani Eyvah bu toplum böyle adamları kabul etmiyor Demek ki bunun sülalesinden gelen torunu, torbası buna dikkat etmesi lazım. Yoksa aynı rezilliği yaşar gibi bir e, durum ortaya çıkacaksa bu gerçekten çok iyi olur. E, ama bunun tam tersine büyük bir fitne ortaya çıkacaksa, yani bu durumda da e, orada artık imamın kendi mahalli e, şartlarına bakmak lazım Diyorum. Oradaki imamın içtihadı önemlidir. Evet. Evet. Ablamın takım kardeşimiz bugün bir evladım oldu. Dua istiyorum diyor. Allah hayır mübarek eylesin. Allahu Teala eee erkekse bir mücahid, bayansa bir mücahide eylesin. Allahu Teala Saidlerden, Saidilerden eylesin. Şahilerden eylemesin. Allah-u Teala e, razı olduğu kullardan eylesin. Sevdiği kullardan eylesin. Koruduğu kullardan eylesin. Vatana, millete annesine, babasına hayırlı bir evlat kılsın inşallah. Teala. Evet. Sorularımız da burada bitmiş oldu. Evet. 58 dakikadır da sorulara cevap veriyoruz. Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim. Müsaadenizi almak istiyorum. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala muhammed ve ala alihi ve sahbihi